Selamun Aleyküm. Öğlen namazının tarzında tahiyyatta oturacakken gayri ihtiyari bir şekilde e, kıyama kalktım. Hemen e, saniyeler içerisinde geri oturdum. Acaba namazım oldu mu? O durumlarda ne yapmamız lazım? Hocamız cevaplayabilir mi? Bursa'dan selamlar demişler. Aleyküm selam. Kardeşimizin sorusu yanılmıyorsam iki şıklı. Ya ilk kadeden üçüncü rekâta kalkma ilk oturuştan ya da son oturuştan eğer öğlen namazı dedi yanılmıyorsam evet. beşinci rekâta kalkma. Biz iki şıkkı da cevaplayalım. Tabii hocam. Bir kişi namaz kılarken öğle namazının farzı olabilir. Bu sünnet olabilir. Fark hı hı. etmez. Birinci oturuşta oturması gerekirken eğer Üçüncü rekata kıyama kalkarsa bu durumda bakacağız. Oturma haline mi daha yakın yoksa ayağa kalkma haline mi daha yakın? Evet. Eğer oturma haline daha yakınsa doğrudan oturacak. Ve tahiyyatını yaptıktan sonra ayağa kalkacaktır. Eğer oturma haline, ayakta olma haline yakınsa doğrudan ayağa kalkacak, kalkacak namazın bitiminde sehif secdesi yapacaktır. Oturma haline yakınlıkla, kıyam haline yakınlığı nasıl bileceğiz? Dizlerinin arasındaki açı, dizlerin arasındaki açı tamamıyla açılmış. Diz şöyle değil mi kapalı oturduğumuzda? Hı hı. Şu şekilde açılmış ise, yani dizler yerden kalkmış, açı da böyle açılmış ise, diyelim ki 35-40 derecelik bir açıyla açılmışsa, bu kişi ayağa kalkma haline yakındır, dolayısıyla ayağa kalkacak. Ancak vacibi terk ettiğinden dolayı seyiv secdesinde bulunacaktır. Evet. Ama henüz ara açılmamış. Şöyle hafif böyle bir kalkmaya yeltenilmiş değil. Yeltenilmiş dizler yerden kesilmiş ama tam açılmamış. Bu oturma haline yakındır, oturacak. Buna seyiv secdesi de ne yapmaz? Gerekmez çünkü çok hafif bir tehirdir bu. Bundan dolayı seyiv secdesi yapması gerekmez. Eğer son oturuşta farz olan oturuşta şahıs 5. rekata kalkmışsa 5. rekata kalkmış hı hı. ise bu durumda bakılır. Eğer kalktığı beşinci rekatın secdesini henüz yapmamışsa rükû yapmış ama secde henüz gitmemiş. Derhal geri oturacak. Derhal geri oturacak. Kadesini tamamladıktan sonra selamını verecek. Selamını verdikten sonra seyhif secdelerini yapacak ve böylece namazı tamamlanmış olur. Ama beşinci rekata kalkmış, kıyamda durmuş yani Fatiha ve Zamm-ı okumuş, arkasından ruku yapmış ve secdeye başını koymuş ise bu şahısın farzlığı gitmiştir. Namazının farzlığı ne yapmıştır? Gitmiştir. Nafile olmuş. Kıldığı yani. namaz nafile. Peki tek rekatlı bir nafile var mı? Yok. Tek rekatlı bir nafile yok. Dolayısıyla altıncı bir rekat daha ilave edecek. Ondan sonra selam verdikten sonra bu şahıs nafile kılmıştır, farzı kılmamıştır. Dolayısıyla farzını yeniden kılacak. Ancak burada bir suret daha var. Dördüncü rekatın sonunda KD'ye oturmuş. Teşehüdü okumuş. Yanlışlıkla üçüncü rekat sanarak beşe kalkmış. Beşe kalktıktan sonra kıyamı yapmış yani Fatiha Zammı sureyi okumuş. Ruku yapmış, secdeye gitmiş. secdede aklına geldi ki benim kıldığım üçüncü rekat değil beş. O zaman kalkacak, kalkacak bir rekat daha kılacak altı. İlk dördü farz, son ikisi nafile. Selamı geciktirdiği için bir seyif secdesi yapacak. Böylece namazı tamamdır. İkisi dördü farz olmuştur, ikisi de nafile olmuştur. Böylece farzi yerine gelmiştir. Evet.